Rast makamında şarkılar dinlediniz. Mikrofonlarımızda sesiyle Alaaddin Yavaşça, sazlarıyla da Ali Erköse, Armağan Boran, Cavit Deringöl, Aydın Varol, Baki Kemancı, Bertan Üsküdarlı, Ömer Şatıroğlu, Barbaros Erköse, Rüştü Eriç, Sadun Aksüt, Dilek Zertunç ve Güngör Hosses vardı.